Sevgili izleyenler kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Siverek'ten Musa Koşan Selam hocam sizi çok seviyorum. Bazen insanları iyilik yapınca karşılığında kötülük görüyoruz. Buna ne yapmalı demiş efendim? Evet. Bazı insanlara iyilik yapınca karşılığında kötülük görüyoruz. Buna ne yapmamız lazım? Bütün olayları, meseleleri bir ayet olarak okumamız gerekir. Ayet olarak. Birine iyilik yaptık, karşılığında kötülük gördük. Bunu nasıl okumamız gerekir? Eğer biz Rabbimizden her anda iyilik görüyorsak, rahmet görüyorsak, muhabbet görüyorsak, hayır görüyorsak, güzellik görüyorsak bu durumda bizim Rabbimize karşı yanlış yaptığımızda Acaba Rabbimiz bize karşı ne hisseder? Nimetine karşı nankörlük yapınca, biz iyilik yaptığımızda, biri kötülük yaptığında ya da biri o nimetin kıymetini bilip teşekkür etmediğinde nankörlük yapmıştır. Bir de ters tarafta durduğunda bize nasıl ağır geliyor, nasıl zor geliyor, bir daha buna iyilik yapmayayım diyoruz. Bu iyiliğe layık değil, bu nankör biridir diyoruz. Evet, bir ayet olarak okuduğumuzda Rabbimiz bize ihsanda bulunuyor, ikramda bulunuyor ve biz onun ihsanına, ikramına karşı eğer nankörlük yaparsak, onu yok sayarsak, o nimeti ikram etmemiş gibi muamele edersek, şükretmezsek, gerekeni yapmazsak acaba Rabbimizin katında nasıl bir duruma düşeriz? Önce bunu böyle anlamak lazım. Ne kadar kötü duruma düştüğümüzü anlarız. Allah bunu böyle okumamızı istiyor. Bir ayet olarak böyle okumamızı istiyor. Allah bize bir şey öğretti. Allah'a karşı marifetimiz artmış oldu. Bakın ne kadar güzel bir şeydi bu aslında. Biz bundan şikayet ediyoruz ama aslında Rabbimizin nimetine, ihsanına, ikramına karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Öğretiyor Allah. Bunu böyle okumamız gerekir. Sonra bunu bize öğrettiği, tattırdığı için Rabbimize hamd etmemiz lazım. Bunu bilmek ayrı şeydir. Bunu tatmak, bunu bu şekilde yaşamak başka bir şeydir. Evet. Hamd ediyor ve şükrediyoruz. Aynı şekilde nasıl ki nimete karşı nankörlük varsa bir de sevgiye karşı nankörlük vardır. Sevgiye. En büyük nankörlük sevgiye yapılan nankörlüktür. Allah, kuulunu seviyor. Bununla beraber kuulundan sevgi istiyor. Sevgisine karşılık istiyor. Biri Allah'ın sevgisini, kendisine olan sevgisini, kendisine olan rahmetini, ikramını, nimetini görmezden gelir ve yok sayarsa o nankördür, o tam bir nankördür. Rabbim beni sevmiyor, bana ikramda bulunmamış bana rahmet etmemiş, bana ikram etmemiş, bana yolu göstermemiş, beni korumuyor, beni muhafaza etmiyor. Dediyse biri, ondan daha nankör, hiç kimse yoktur. Bütün nimetlerin, bütün isimlerinin tecellisinin sebebi, evet, aşktır ve muhabbettir. Hepsi Allah isminden tecelli ediyor çünkü, evet, Allah ismi sadece sevmek demek, aşk demek, muhabbet demek. Delice sevmek demek. Aklını kaybedercesine sevmek demek. Abdolmak. Evet. Başını huzurunda yere koymak. Seni seviyorum. Senin için ölürüm. Ölümüne seni seviyorum. Canım sana kurban olsun, feda olsun demektir çünkü. Evet. Aynı şekilde sevgiye karşı nankörlük, nankörlüğün en büyüğüdür. Zulmün, insanın kendisine yaptığı zulmün en büyüklüdür. Kullar arasındaki sevgi de böyledir. Aşk da böyledir. Birbirini sevdiğinde mutlaka karşısındaki sevgiye layıktır. Bu sevgiye mutlaka bir karşılık gerekir. Evet, Manevi olarak eğer sevemiyorsa, bu sevgiyi ona gösteremiyorsa, nankörlük yapmış olur. Aynı şekilde, birini seviyorsa, onun yakınlarını da sever, onun sevdiklerini de sever. Sevmezse, onun için sevmemiş olur. Sevdiği için, sevdiğinin sevdikleri de sevmek gerekir. Sevdiğinin yakınlarını da sevmek gerekir. Ben Allah'ı seviyorum diyen, Allah'ın sevdiği kulları sever, kullarını sever. Evet insani mahlukati, bütün varlığı Allah için sever. Sevmiyorsa evet sevgiye karşı nankör olmuştur. En büyük nankörlüğü yapmıştır. Evet bunu böyle anlamak gerekir. Efendim biz izimiz selamünaleyküm hocam. hızma takmak günah mı? Çok seviyorum takıp taktım dışarıda takmak günah mı demiş efendim? Evet ister kızma olsun ister başka bir süs olsun altından olsun gümüşten olsun ipekten olsun kadınlar için haram değildir erkekler için haramdır yani erkeğin kadınlar gibi süslenmesi haramdır daha doğrusu yoksa altın ona haramdır ya da ipek haramdır demek doğru değildir kadınlar gibi süslenmesi haramdır evet kadın herhangi bir şekilde Evet, takmışsa onun herhangi bir ona haram demek doğru değil. Adetlere göre, evet nasıl kadınlar süsleniyorsa adetense olur. Onun için herhangi bir sorun olmaz. Onu sorun sıkıntı yapmak doğru değil. Öyle süslenmeyi seviyorsa öyle yapar. Mesele yakışmış olmasıdır. Mesele. Yanlış görülmemesidir. Evet, herhangi bir sorun olmaz. Efendim bir izleyicimiz, selamünaleyküm boşluktayım. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Bana önerebileceğiniz bir zikir var mı? Evet. Eğer boşluktaysak Gönlümüz boşlukta demektir. Daha doğrusu gönlümüz boş demektir. Nasıl boş? Kul neden boşluğa düşüyor? Rabbini unutunca, Rabbi ile beraber olmayınca, beraberlik deyince böyle sadece ben Rabbimi unutmadım, hatırladım ama boşluğum geçmiyor. Boşluk Hatırlamakla, bilmekle, inanmakla geçmez. Neyle geçiyor? Aşkla. Eğer kul Allah'a aşık olursa Gönlü o aşkla, muhabbetle dolar, Allah onu sever. O Allah'ı sever. Bunun farklı bir hali vardır. Zaten boşluğa düşmez, gönül boşluğu dolmuştur. Hayata farklı bakar, hayata. Varlığa farklı bakar. Baktığı her şeyden bir muhabbet alır. Çünkü baktığı her şeyde Rabbinin güzelliğini, tecellisini, isimlerini, kudretini seyreder. Böyle biri boşluğa düşmez. Kendine bakarken de öyle bakar. Allah'ın kullarına yaptığı muameleye bakarken de evet böyle bakar. Sadece onda aşk olur. Muhabbet olur. Bir beşer olarak bir şeylere üzülebilir, sıkılabilir, daralabilir ama o geçicidir. Sonra açılır. Eğer biri, herkes kendi üzerinden bunu biliyor, biri birini sevince, aşık olunca daha doğrusu bir de bakıyorsun ki böyle çok farklı bir hali vardır. Aynı insan. Her şeye farklı bakar. Hatta öyle ki mesela böyle gördüğünü sarılmak ister. Hiç tanımadığı birine de sarılmak ister. Nereden kaynaklanıyor bu? Gönlündeki aşktan. Beşeri aşkı söyledim sadece. Bir de Allah'a karşı böyle bir aşkı olan hiç boşluğa düşer mi? Düşmez. O cennettedir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bu dünyada bir cennet vardır ki kim ona girerse ahiretteki cenneti unutur. Sahabe, Ya Retulallah bu dünyada cennet mi vardır buyurdu. Evet. Bu cennetin ismi Marifetullah cennetidir dedi. Allah'ı tanıma cenneti, Allah'ı bilme cenneti. Bu cennet gönül cennetidir. Gönlü bilen, evet, tanıyan, Rabbini tanıyan o Marifetullah'a sahip olanın gönlü cennet olur. O aşkla, o muhabbetle doluyor çünkü. Marifeti kadar aşkı oluyor. O cennettir. Gönül cennet olmuş. O boşluğa düşmez. Evet, bize düşen gönlümüzü marifetullahla, muhabbetullahla cennete çevirmektir. Herkese de cennet olmaktır. Bizimle beraber olanların da Kendini cennete hissetmesi gerekir. Sıkıntılarının gitmesi gerekir. Evet, muhabbet dolu bir gönül, cennete dönmüş bir gönülle beraber olanlar, onlar da o manevi hali yaşar. O güzelliği yaşar. Onların da gönlü genişler, ferahlar, muhabbet alır. Yok, eğer sıkıntı duyuyorsa o gönülde sıkıntı olduğu içindir. Etrafına sıkıntıyı verir. Kimin gönlünde ne varsa o ondan aynı şekilde böyle tecelli ediyor. Evet boşluktan kurtulmak için Allah demek lazım. Ya Rabbi seni seviyorum demek lazım. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum, senin abdüm. Seni seviyor ve seni istiyorum. Ya kenab dua ya keneste demesi lazım. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Sen benim Malikimsin, Melikimsin, benim sahibimsin. Evet seni seviyorum. Senin için seviyorum. Seninle seviyorum. Evet söyleyelim. Göreceğiz. Allah bir sefer ben de seni seviyorum, kurum derse gönlümüzü nasıl cennete döndüğünü anlarız. Ama bu cevap bizim söylememize göredir. Samiyetimize göredir. Ciddiyetimize göredir. Sadakatimize, doğru söylediğimize göre olur evet efendim İstanbul'dan Şerife benim oğlum kendini Boğaz Köprüsü'nden attı cenazesi bulunamadı akıbeti nedir onu öğrenmek istiyorum bir devasiyeti varmış evimi satın borçlarımı ödeyin ama ev babasının evimiş ve beni İslam'ın şartlarına gömün demişti ama hiçbirini yerine getiremedik bazı borçlarını kendi gücümüzle ödedik Şimdi çok üzülüyorum. Bir anne olarak akıbetini merak ediyorum oğlumun. Allah razı olsun sizden bir şey. Allah razı olsun. Akıbetini söyleyelim. Eğer biri canına kıyıyorsa bu durumda o kadar bunalmış ki onu yapabilecek hale gelmiştir. Ama sorun her ne olursa olsun kulun Hayata imanıyla bakması gerekir. Bir kul olarak, abd olarak bakması gerekir. Bir imtihan olarak görüp, onu öyle anlayıp gerekeni yapmaya çalışması gerekir. Eğer müminlerin arasında yaşasaydık, durum farklı olurdu. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Hiç kimse sıkıntı yaşamazdı tabiri caizse. Onun için Resulullah Efendimiz'in dönemine asr saadet deniyor. Zengin oldukları için değil. Birbirlerine sevgilerini, birbirlerine aynı şekilde ihtiyaçları olduğu halde yemeği, evet, mali ikram ettikleri içindir bu. Gönülleri cennete dönmüş, ondan dolayı asr saadet olmuştur. Müminlerin hali böyledir ama görüyoruz, biri bin alıyor, öteki aşk alıyor. Biri evet, batıyor, öteki batması için o bir daha ayağıyla onun başına basıyor. Omuzuna basıyor, batsın diye. Bu kardeşlik değildir. Bu mümince bir tavır, bir hareket değildir. Dolayısıyla evet, müminler sıkıntı yaşar. da kamil olmayınca, bunu anlamayınca bilmemiş, öğrenmemiş, anlamamış. Bakışı düzelmemiş, Allah'a göre bakmıyor yani ne yapar? Tahammül edemez. Tahammül sünlerini aşar. Artık akıl çalışmaz olur. Şeytan bin bir türlü vesvese verir. Artık öyle ki Rabbinin hikmetini, muradını, imtihani düşünemez olur. Dolayısıyla evet, öyle intihar eder. Mesela kardeşimiz anlatırken ne dedi? Evemi satın, borcumu verin demiş. Ama öyle bir evi yokmuş. Bu neyi gösteriyor? Bu onun aklının başında olmadığını gösterir. Evet, aklının başında olmadığını gösterir. Bunu ne zaman söylemiş olursa olsun, o anda aklı başında değil demek. Akli başında olsa, olmayan bir şey için, benim böyle bir evim var, onu satın, borcumu verin der mi demez. Bu durumda aklı başında değildir. Akli başında değilse bu mazerettir. Aklı arada bir gidip geliyor demektir bu. Bu sıkıntı ona evet, böyle bir hali yaşatmıştır. Bunun için inşallah yeri, evet, aklı o anda yerinde olmadığı için evet, yaptığından sorumlu olmaz. Akıl sahipleri sorumludur çünkü en azından intiharından sorumlu olmaz. Aklı kaybettiğinden, aklı yerinde olmadığı için, o anda, o an için söylüyorum. İntihar edenler için aynı zamanda böyle anlamak gerekir bunu. Onun için intihar edenin namazı kılınır. Dua yapılır. Bize de düşen sadece ona dua etmektir. Kardeşimiz doğru yapmış, iyi yapmış. Böyle borçlarını vermeye çalışmış. Evet, Olması gereken de budur. Gücümüzün yettiği kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla da evet, borçlarını ödemeye çalışmak gerekir, dua etmek gerekir. İnşallah, o intiharından dolayı da akli yerinde olmadığı için o anda o an için akli yerinde olmadığı için ondan da sorumlu olmamış olur inşallah. Evet. Efendim biz izleyicimiz sohbet veriyorum da veriyorum. Bu aralar veremiyorum. Bir türlü açılamıyorum. Bu konuda hocamız bize ne önerir? Sohbet gönül ile yapılır. Gönül ile akır ile değil, bilgi ile değil. Eğer akır ile bilgi ile sohbet ediyorsak sadece akla hitap etmiş olur, bilgi vermiş oluruz. Ama sohbet başka bir şey. Sohbet gönül ile yapılır. Gönülde ne varsa o verilir. O anda gönlümüz neyle meşgulsa, gönülde akıl neyse onu veriyoruz. Yapamıyorsak gönül boş demektir. Gönül boşluğa düşmüş demektir. Gönül boşalmış demektir. Onun için. Ona düşen, kardeşimize düşen, onu aşkla, muhabbetle, marifetle doldurup, öyle sohbeti verip, öyle gönlünden ikram etmektir. Bir şeyler onu meşgul etmiş. Dünya meşgul etmiş olabilir. Sorunlar, sıkıntılar meşgul etmiş olabilir. O meşguletlerden kurtulup, o meşguliyetlerden daha doğrusu yüz çevirip, Allah'a dönüp, Allah ile beraber olunca gönül açılır, sohbeti yapar inşallah. Efendim biz cimiz Şafii olarak karı kocanın eli yanlışlıkla birbirine değerse abdest bozulur mu? Sizi çok beğeniyorum. Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Söyledim biraz önce. ister Şafii olsun, ister Hanefi olsun. Hangi imam, hangi iştihadi yaparsa yapsın, bu mutlak doğrudur dememişlerdir. Meslebi zaten böyle anlamamız yanlış değil. Bence demiş, bana göre böyle olsa daha doğrudur. Ama öteki de doğru olur, olabilir demiş yalnız. İçtihad ediyor çünkü. Ortada Allah'ın böyle bir hükmü, böyle bir emri yok. O ayetin manasına göre, hadise göre, sünnete göre bakıp böyle iştihad ediyor. Akılla iştihad ediyor. Biz de diyoruz ki kesinlikle Şafii olsun, Hanefi olsun, Hanbeli olsun, Maliki olsun, başka bir mezhep olsun o fark etmiyor. Herhangi bir şekilde abdest bozulmaz. Neden? Daha önce böyle bir hüküm yoktu. İmam Şafii'den önce böyle bir hüküm yoktu. O öyle söyledi. Daha o zamana kadar ibadet yapanlar, abdest alanlar abdestleri Olmadan mı ibadet yaptılar. Namaz kıldılar. Kabe'yi tavaf ettiler. Abdestli mi yaptılar bunu? Evet. Böyle bir şey yoktur. Onun için abdest bozulmaz. Her mesele göre abdest bozulmuyor. Evet. Efendim bir izleyicimiz de ailem sohbet dinlememi istemiyor. Bu konuda hocamız bize ne önerir? Bu büyük bir sorumluluk. Biri Allah için. Allah yolunda bir şey öğrenmek istediğinde Allah'ın rızasını kazanmak için bir şey öğrenip anlamaya çalıştığında eğer birileri ona mani oluyorsa bu durumda Allah'ın huzurunda nasıl cevap verebilir? Allah ona desek ki, sorsa ki kulum, bak benim bu kulum bu benim kulumdur, bunu ben yarattım bana abdolsun, kul olsun diye yarattım Seni bunu biliyor muydun? Biliyordum bu beni anlamaya çalıştı. Tanımaya çalıştı. Vahyimi anlamaya, tanımaya çalıştı. Öğrenmeye çalıştı. Neden mani oldun? Neden? Gerekçeni söyle. Hiçbir gerekçe beyan edemez. Ortaya sürdüğü hiçbir mazereti Allah kabul etmez. Allah sorar. Ben ona akıl vermiştim. Onu sorumlu tuttum. Yani senin aklınla mı yaşaması gerekirdi? Bırak, bırak öğrensin. Doğruyu da öğrensin, yanlışı da öğrensin, yan yana koysun, aklını kullansın, doğruyu, yanlışı birbirinden ayırt etsin. Ben ona bunu anlayacak bir akıl vermedim mi? Bir tek sana mı akıl verdim? Eğer senin mazeretin varsa? Yok, ben böyle şeyleri sevmiyorum. Diyebilir mi? Diyemez. Başka şeyleri sevdiğince önemli değil, o olur. Yani diyor mekana git ama camiye gitme. Niye cami tehlikelidir? Kim söylemiş? Şeytan söylüyor. Bakalım. Şeytana mı uyuyoruz? Yoksa Resulullah Efendimiz'e mi uyuyoruz? Ona bakacağız. Herkesin bakması gerekir. Allah'ın hesabını mı yapıyoruz? Yoksa başka hesapları mı yapıyoruz? Herkesin bakması lazım. Evet bu durumda hiç kimse bize mani olmamalı olamamalıdır o kim olursa olsun Allah yolunda yürürken engel tanımıyoruz Allah'ın vahiyini dinlerken öğrenirken anlamaya çalışırken Allah'ın emrini yerine getirirken Allah'a koşarken yürürken hiç kimse bize mani olamaz hiçbir engel tanımıyoruz kim olursa olsun ne burada kerimede? anan baban onlar onları öf bile deme dedi İkisi veya biri yaşlandığında yanında onlara öf bile deme dedi. Allah'a şükret, ana babana şükret dedi. Ama eğer bilgisizce herhangi bir şeyi sana şirk koşmanı isterlerse bilgisizce. Bilmiyor çünkü. Şirk koşmanı ne demek? Allah'ın önüne koyarsa tercihini böyle yap. Allah'ın emrini tercih etme. Allah'ı tercih etme. Bunu tercih edip şirk koşarlarsa onlara saygı gösterme dedi. Onlara saygı gösterme. Onların bu söylediğine saygı gösterme. Bunu ciddiye alma, saygı gösterme. Sen Allah de. Evet. Böyle anlamak lazım. Gerekeni yap yaparken asla engel tanımamak lazım. Kim olursa olsun söyledim. Allah saygı gösterme dedi. Evet, Allah yolunda yürürken engel tanımıyoruz. Böyle. Efendim Kırıkkale'den Emel Khan Demir. Hayırlı sohbetler hocam. Ben evimde çocuklarımın resmini çerçeveliyorum, asıyorum. Mübah mıdır? Uygun değilse ecri nedir? Evet. Elbette ki mübahtır. Çocuğun resmini de asabilir, eşinin resmini de asabilir. Böyle şeyleri sorun yapmak doğru değildir. Sanki böyle evin içinde put varmış gibi, putun ne olduğunu bilmeyenler böyle zahiri şeylere takılıyor, öyle zannediyor. Eğer o günahsa televizyon da günahtır o zaman. O da aynı resim. bir şey olmaz. Mümin, aklını kullanan Mümin, evet, o ferasetiyle, basiretiyle bakandır. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu evet, gönlüne sorandır önce. Gönlüne. Hangi gönül? imanla dolu gönlüne. Allah o gönüyle tecelli ediyor. O yanılmaz. Böyle basit şeylerle böyle uğraşıp, böyle bunu din zannetmek, böyle kendi kendine helal, haram Koymak yanlıştır yani. Hep söylüyoruz. Allah bizden canımızı istiyor, canımızı. Evet. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Malını canını veremeyenler böyle kendine basit şeylere din üretir. Yok sarıktı, yok küllahtı, yok çarşaftı Yok bilmem boyaydı. Yok resimdi. Senden canını istiyor. Canını. Bunu yaparken bir de böyle yapmayanları ayıplıyorlar. Niye işte şu şöyle oldu. Niye bu eksiktir. Niye burada resim var. Kendine göre din üretmiş. Söyledim. Allah bizden canımızı istiyor. Marlı canını vermeden cenneti satın alamazsın dedi. Böyle, böyle bir şey yapıyor, sana diyor ki bak sen şöyle yaptın. Ya da şunu şöyle yapmadın ya sen cennete gideceksin. Şeytan onu kandırıyor. Böylesine ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar. Bir de bakar ki evet hiçbir şey yapamıyor. Zorlaştırmış ya. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Nefret ettirmeyin, sevdirin. Nefret ettiriyor. Kendine göre böyle yasaklar koyuyor. Evet, en büyük zulüm Allah'a şirk koşmaktır. Herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmektir. Allah'ın önüne koymaktır. Her anda Rabbim ne der? Demeyip, şunlar ne der, bunlar ne der demektir. Evet, bize düşen Rabbimizi ciddiye almaktır. Rabbimizin hakkını teslim etmektir. Böyle basit şeyleri din zannedip, dinden zannedip, gerisini unutmak değildir. Gerisini ciddiye almamak değildir. Onunla uğraşıyor, ötekini bir kenara bırakıyor. Unutturmaya çalışıyor. Evet. Şeytan hile yapıyor. Evet. Efendim bir izleyicimiz, Hocam bir anne bir çocuğunun sütünü başka bir çocuğa verirse, süt kardeş, yani peki anne, peki o anne başkasının çocuğuna verdiği sütü, o çocuğun kardeşlerini alabilir mi çocuklarına? Demecek. Evet. Bir anne bir çocuğa sütünü verirse, sütünü verdiği çocuk, onun evladı olur. Bir tek onunla kendi çocuğunu evlendiremez. Ama onun kardeşleriyle, onun kardeşleriyle bir bağı yoktur. Onun kardeşleriyle çocuklarını evlendirebilir. Herhangi bir kardeşlik söz konusu değildir çünkü sadece sütünü emzirdiği çocuğu kendi çocuklarıyla evlendiremez. Diğerleriyle evlendirebilir. Evet. Efendim Manisa'dan Mehmet Yorum düğünlerde kadın erkek karışık oynuyor, beş vakit namaz kılan adamlar da oturup bunları seyrediyor. Bunların günaha nedir? Evet, bunların günahı nedir? Günahların ne olduğunu bir tek Allah biliyor. Önce bu bakış bir kere günahdı. Bu bakış. Mesela görüyor ve şahit oluyoruz. Yakınları evleniyor, hatta evladı evladı evleniyor. Ne diyor? Düğün salonu haramdır, düğüne gitmiyoruz. Evladı evleniyor. Bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir İslam'dır böyle? Düğün salonu haramdır. Çocuğu evleniyor, düğün salonuna gitmiyor. Ya da ben işte alimim, muazze ediyorum, onun için düğün salonuna gitmiyor, düğün salonu haramdır. Kim haram kalmış böyle? Haram olan şey, Kadınlarla, erkeklerin iş işte oynamasıydı. Öteki Düğündür, eğer ayrıysa kadınlar ayrı, erkekler ayrıysa düğün orası. Yok ben o kapıdan içeri girme. Ya da mesela Biliyoruz Köyde davul sarıyor davulun sesi diyor haramdır, zurnanın sesi haramdır. Eğer sesi geliyorsa oradan uzaklaşmak gerekiyor, imam efendi orayı terk ediyor. Köyü terk ediyor davunun sesinin gitmediği yere kadar uzaklaşıyor. Davunun sesi harammış. Kendine halal haram üretiyor. Öteki diyor yok, öyle bir şey olmaz ama düğün, davu zurna çıkarıldığı için düğünü yemek haramdır. Sanki başka işleri yok yani, böyle haram üretmek için bahane. Evet, Kadınla erkeklerin iş işte olması, oynaması evet, doğru değil, haramdır. Bunu herkes bilir. Ama Düğünü haram demek. Düğün salonuna haram demek yanlış. Allah'ın haram kılmadığı bir şey haram demek olmuş olur. Düğün yemeği haramdır demek yanlış. Davulun ya da zurnanın sesi haramdır demek yanlış. Böyle bir şey yok yani. Haram olmayan bir şeye haram demiş oluyoruz. Nasıl ki haram bir şeye halal demek yanlışsa ne kadar yanlışsa haram olmayan bir şeyde de haram demek o kadar yanlıştır. Küfür olur yani Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi sen haram diyorsun. Dolayısıyla Allah adına hüküm vermiş oluyorsun. Önce bu bakış yanlıştı. İnsanların insanlar böyle günah işliyor. Onların günahı nedir? Onların günahını bilmiyoruz ama kendi günahımızı biliyoruz. Evet, iç iş işte oynamaları doğru değildi, yanlıştı. Evet, oradaki. Düğüne katılanlar iç işte oynamış. Bu yanlıştı. Seyredenler yani seyredenler hiç kadın erkeği seyretmemiş mi? Namaz kılıyor. Namaz namaz kılmayan mümin mi var? Müslüman mı var? Herkes namaz kılıyor. Namaz kılınca onun bakması doğru değildir ama namaz kılmayanlar baksın. O doğrudur. Böyle bir şey olur mu? Evet, bize düşen mümince yaşamaktır. Mümince evet, bakmaktır aynı zamanda. Orası yanlış ama ötekilerine işte onlar da namaz kılıyor. Onların günahı nedir? Günahları Allah'a aittir. Nasıl? Baktıklarına bağlı, bakışlarına bağlıdır. Yani herkesi böyle kötü bakıyor diye mi anlamak gerekir? Hayır. Akrabaların düğünüdür Oraya gitmek zorunda kalmış. Gidecek tabii. işte de olsa, iş işte olmasa da gidecek. Şimdi kalkıp ona günahkar demek doğru olur mu? Haksızlık olmadığı mı? Hakaret olmadığı mı? Suizan olmadı mı? Gıybet olmadı mı? Gıybet oldu. Bize düşen böyle hüküm vermek değildir. En güzeli neyse öyle yapmaktır. En doğrusu neyse öyle yapmaktır. Başkalarını hesaba çekmek bizim işimiz değil. Ne kadar günah kazandığı, günahlarını mizana koyup tartmak bizim işimiz değildir. Nereden biliyorsun günah kazandığını? Oraya gitti, gitti, o akrabasının, yakınının, sevdiğinin, dostunun, gönlünü yapmak için, o mutu gününde yanında olmak için, kazanıp kaybettiğini kim bilebilir? Niyetinin ne olduğunu, bakışın ne olduğunu kim bilebilir? Bu hesabı ancak Allah yapar. Belki hesap kazanmıştır. Nereden biliyorsun? Evet. Hesap görmek bizim işimiz değil. İnsanların hesabını görmek bizim işimiz değil. Bizim işimiz kendi hesabımızı görmektir. Sadece doğruyu söyleriz, hakkıyı söyleriz ama kimsenin hesabını görmeyiz, göremeyiz. Kendimizi böyle bir hakka sahip görmeyelim. Ameller niyete göredir, bakışına göredir, anlayışına göredir. Evet, bunu da böyle anlamak lazım. Sınırı korumak lazım. İşimiz olmayan işe karışmak, hesap görmek Doğru değil. Ne başımıza geldiyse zaten başkalarının hesabını Allah'a bırakmayıp kendimiz gördüğümüzden dolayıdır. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Yarın itiraf ettiğiniz konularda Allah o konuda hükmünü verecek dedi. Aranızda hükmünü verecek dedi. Bu hüküm benimdir. Hükmü ben veririm diyor. Sen hüküm verme diyor. Biz hüküm vermiyoruz. Bize düşen sadece Rabbimiz'e koşmaktır. Doğruyu hakikaten ortaya koymaktır. İnsanlar hakkında hüküm vermemektir. O Allah'ın kulü, haşa. Nasıl hüküm verirsin onun hakkında? Kim verebilir? Belki o Allah'a senden daha yakındır. Nereden biliyorsun? Evet. Efendim Biz izleyicimiz de cehennemde cezasını çekip sonra cennete girmek var mı? Allah cehennemden çıkış yok dedi. Oradakilerin sadece azabını artırırız dedi. Ölmezler ki öltsünler, yaşamazlar ki yaşasınlar dedi. Cennete gidenler için de onlar bir daha ölüm tatmazlar dedi. Söz bitmiş. Allah sözü söylemiş. Yok işte bir hadiste böyle geçmiş. Hadiste böyle geçmez ya. Resulullah Efendimiz her neyi söylediyse onu Kur'an'dan söyledi. Onun dışında bir şey söylemez. Kimse durup öyle Resulullah Efendimiz'e iftira atamaz. Böyle, işte böyle söylemiş. Neden iftira atıyorsun? O, Kur'an'ın dışında bir şey söyler mi? O canlı Kur'an değil miydi? Hani ona canlı Kur'an diyordun? Kur'an onda canlanmış ve o kendinden söz söylemez. Kendisine vahyedileni söyler. Allah adına konuşuyor çünkü orada. Allah öyle söylemedi mi? Kendisine vahyedileni söylemedi, kendi kendine onun dışında bir şey, onun tersine bir şey söyledi. Öyle mi? Alimlerimiz öyle söylemiş, herkes böyle söyledi. Kim ne söylerse söylesin, Allah ne dedi ona bakarız. Bakmamız gerekir. Allah çıkış yok dedi. Çıkış var dediyse burada bir şeytanın hilesi var. Yani sen günahkar olsan da, sen cehenneme gitsen de oradan çıkıp güne cennete gidersin demektir bu. Bu şeytanın hilesidir. Son nefeste, ya imanımızı kurtarır, imanlı gideriz ya da imansız gideriz. İmanımızı kurtardıysak evet ondan sonra varsa günahımız cezasını çekeriz. Kıyamet yerinde çekeriz. Sırattan cehennemin içinden geçerken çekeriz ama cehenneme müminler yuvarlanmaz. Söylemiştim. Cehenneme gidenler kafirlerdir, zalimlerdir, müşriklerdir, münafıklardır. Allah'ın gazabettiği ettiği yerdir. Dolayısıyla müminler cehenneme gitmez, düşmez. Resulullah Efendimiz buyurdu, müminler sırattan geçerken cehennem diyecek ki çabuk geç nurundan ateşim sönüyor. Mümin eğer ateşe düşerse cehennem söner. İmanı öyle ne zannediyoruz? Mümin'dir, cehenneme gidecek, ateş onu yakacak. Böyle bir şey olmaz. İman aşıktır. Ateş aşkı yakmaz. Nasıl ki ateş İbrahim'i yakmadıysa, Allah serin ve selamet ol dediyse, emri öyle almış. Ateş döner. Onun için müminler cehenneme gitmez. Ama suçunun cezasını yol boyunca çeker. Cehennemden çıkış yok. Allah öyle söyledi. Hâridîne Fiha ebedâ Oraya girenler orada ebedi olarak kalırlar. Orada ölüm yok dedi. Yani ebedi başka bir manaya geliyor dediyse, orada ölüm yok dedi. Aklımız almıyor derse, zaten iman aklımızın alması demek değildir. Akıl ile iman olmaz. Gönül ile kalbin tasdiki gerekir. Aklın alsa da almasa da buna iman edeceksin. Allah'a neden bu böyle diye sorulmaz. Yani geçici bir, 50-60 senelik, 70 senelik bir hayattan dolayı ebedi nimet, ebedi azap nedendir? Aklı bunu almıyor dese biri sana düşen iman etmektir. Allah öyle söylediyse o öyledir. Aklım kabul etmiyor, o zaman sen aklına iman etmişsin. Allah'ın vahyine değil, bu iman değildir. Evet. Kendimize gelip kendimizi toparlamamız gerekir. Bir yerde yanlış bir şey söyledik. Onu sürekli desteklememiz doğru değildir. Anladın ki bu yanlıştır. Onu bırak. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Remzi Şenol saf güzel bakmak, saf güzel görmek, saf güzel sevmek için ne yapmak gerekir? Nefis saf güzel görebilir mi? Sevebilir mi? Saf olabilir mi? diye sormuş efendim. Saf olabilmek için safiye mertebesinde olmak gerekir. Yani nefsin mertebelerini bir bir geçip safiye mertebesine geldiğinde saf olur. Saf Allah'ın nuri olur. Saf Allah tecelli etmiş olur. Dolayısıyla orada bizim kötü manadaki isimlenirdiğimiz nefis olmaz. Sadece orada Allah'ın nuri olur. Onun benliği, varlığı beni, vehmi olan beni, Evet, nurlanmıştır. Ortadan kalkmıştır. O ben deyince o benliğini kendini kastetmez. Kendindeki tecelli eden Rabbini kasteder. Rabbinin kendisine nefet ki ruhu kasteder. Saf. Aşk olmuştur. Muhabbet olmuştur. Güzellik olmuştur. Allah'ın güzelliği onda tecelli etmiştir. Onda ben kötü manadaki ben diye bir karanlık yoktur orada. Mevcut değildir. Allah'ın isimleri, güzelliği tecelli edince, Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli edince orada zaten o benden, benlikten herhangi bir eser yoktur ki bir bencillik olsun onda. Evet. Saf, aşk olmak için safiye gelmek lazım. Saflaşmak lazım. Fari olanı verip, baki olanı almak lazım. Marlın canını verip, cenneti cennet gibi bir gönülü satın almak lazım. Gönlünü cennete döndürmek lazım. Evet, marlın canını verince gönlü cennete dönüyor. Allah cenneti satıyor diye. Gönül cennete dönmeden cennet olmaz. Efendim Tuba Demir, Pir'in hürmetine Allah bana hidayet verdi dersem şirke düşer miyim? Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Pir'in hürmetine değil, Pir'in vesilesiyle demesi gerekir. Vesilesiyle. Allah nasıl ki rızka, rızkı Allah veriyor ama birilerini rızka vesile ediyor. Allah hidayeti verir ama birilerini hidayete vesile eder. Peygamberini hidayete vesile eder. Evet, ne dedi müşrikler? Bir beşer mi bizim hidayetimize vesile olur? Allah evet dedi. Bir beşer. Yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı bu durumda bize melek bir resul gönderirdik. İnsanlar yaşadığına göre evet hidayetlerine vesile olacak olan bir beşer, bir insan. Sizin gibi biri. Onun hürmetine demek doğru değil. Onun vesilesiyle. Onunla Allah verdi bana. Onu vesile etti. Hürmetine deyince Allah insanı birbirinin hürbetine verir. Birbirinin, birbirleri için yaptıkları duayı kabul eder. Ne zaman, nasıl kabul eder? Biri kendisi için dua eder. Bir de dua ister. O onun duasına amin demiş olur. Yani o bir şey yapmadan, hadi bana dua et. Böyle bir duayı Allah kabul etmez. O bütün duasını, yani diliyle. Fiiliyle, gönlüyle duasını yapar, eline geleni yapar. Sonra dua ister. Dua istediği onun duasına, ona dua ederken duasına amin demiş olur. İşte bu amin kabul olur. Evet, hürmetine demek doğru değil. Onun vesilesiyle demek daha doğrudur. Hürmetine olmuş olmaz. Hürmetine olsa sanki o hiçbir şey yapmadı. O çabasını, gayretini sarf etmiş. Öteki onun duasına amin demiş, gerekeni yapmış, ona yardım etmiş. Dolayısıyla Allah onu, ona vesile etti. Sadece kuru bir dua değil, kuru bir hürmetine de eldiri bu. İkisi gerekeni yapmış. İkisi gerekeni yapmadan ne hidayet olur, ne de başka bir şey. Evet. Efendim. Konya'dan Kamile Üçler, Selamun Efendim. Şimdi gençlerin başına çok şey geliyor. Ben diyorum ki anne babalarının yaptıkları dedikodulardan geliyor. Hani Peygamberimizin hadisi var ya, herkes konuştuğunu yaşamadan ölmeyecek. Büyüklerinin cezasını çocuklar çekiyor diyorum. Doğru mu söylüyorum saygılarımla? Yanlış söylüyor kardeşimiz. Böyle hüküm vermek doğru değil, bu yanlış. Bir şeyi Allah söylemeden, Resulü söylemeden söylemek doğru değil. Böyle kendimizi her şeyi biliyor zannedip hüküm vermemiz hiç doğru değil. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Hiçbir ana baba kendi evladının cezasını çekmez. Hiçbir evlat ana babasının cezasını çekmez. Ana baba dedikodu yapıyor diye çocukları ceza çeksin. Bu zulüm olur. Bu Allah o zaman çocuklara zulmetti denir. Bir başkasının sorumluluğunu, günahını bir başkasına yükleyip cezasını verdi demek ki olur. Bu küfür kelime. Evet. Hayat bir imtihan. Hangi kurunu Allah nasıl bir imtihana tabi tutar? Bu hükmü Allah verir. Kimi nasıl bir imtihana tabi tuttuysa o onun için hayırdır. O onun için doğrudur O onun için güzeldir. Kimse kimsenin cezasını çekmez. Allah hiç kimsenin günahından dolayı bir başkasını sorumlu tutup ona ceza vermez. Haşa. Evet. Herkes Allah'a karşı teke tek, birebir sorumludur. Ve hayat bir imtihan. Hiç kimseden dolayı kimse ne kazanır ne kaybeder. Evet. Herkes tercihini kendisi yapar. Cennet de bellidir, cehennem de bellidir, yoli bellidir. Hayır da bellidir, şer de bellidir, küfür de bellidir, iman da bellidir. Kul bu terciheni kendisi yapar. Nimet gelince şükreder, hamd eder, nimetin şükrünü eda etmek için gerekeni yapar. Musibet geldiğinde, bela geldiğinde, sıkıntı geldiğinde, hastalık geldiğinde, dedikodu iftira geldiğinde, her ne gelirse gelsin, Rabbim beni imtihana tabi tutmuş ve bu bana lazım ve gereklidir. Rabbim beni temizliyor, Rabbim bana öğretiyor, Rabbim beni yüceltiyor, yukarı çekiyor. Rabbim Hazreti insan olmam için bana öğretiyor demesi lazım deyip gerekeni yaptıysa kazandı. Kim ne yaparsa yaptır o kazandı. Onun için dünyaya rahat etmeye gelmemişiz eğlenmeye gelmemişiz. Burası eğlence yeri değil. Nimetler insanı büyütmez. İnsanı büyüten musibetlerdir. Belalardır, dedikodulardır, iftiralardır. Ona kazandıran, onu büyüten, onu Hazreti İnsan yapan, onu yukarı taşıyan, ref eden musibetlerdir, belalardır, dedikodulardır, iftiralardır. Bunlar karşısında Rabbim Allah'tır dediği için büyüyor. Rabbine itiraz etmediği için, seni seviyorum ya Rabbi, senin muameleni seviyorum ya Rabbi dediği için büyüyor, kazanıyor. Onun için, büyük olmak için büyük sıkıntı gerekir, musibet gerekir, bela gerekir. Onun için Allah musibetin, belanın en büyüğünü peygamberlerine vermiş. Kötü olsaydı hiç onlara verir miydi? Yok, niye böyle sıkıntı yaşıyorlar? E, cennete mi olsunlar? Cennete olursa büyümez. Çocuk gibi kaldır. Evet, insan sıkıntıyla, musibetle, belayla, dedikoduyla, iftirayla, yoklukla karşılaştıkça büyüyor, güçleniyor. Manevi olarak büyüyüp güçleniyor. Hazreti insan oluyor. Çünkü Allah'a olan imanını, aşkını, muhabbetini ortaya koyup ben seni seviyorum diyor. Her ne olursa olsun, benim istediğim sensin. Sevdiğim sensin. Sen güzel yapıyorsun. Sen sadece güzel yaparsın. Sen Rahman ve Rahim'sin. Sen Subhansın. Eksik yapmaktan, yanlış yapmaktan münezzehsin diyor. Sonra, sonra bunu görüyor. Allah onu ona gösterir. O yaptığı muamelenin kendisine ne kazandırdığını gösterir. Nasıl onu büyüttüğünü, nasıl öğrettiğini, Nasıl temizlediğini görür. Allah ona seyrettirir. O da bunu anlar. Evet. Efendim, Samsun'dan Ayşe Kırçıl, sabah namazını kıldım, dua yapıyorken Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ayşe annemizi gördüm demiş efendim. Evet. Dua yaparken Resulullah Efendimiz'i bir de Ayşe annemizi görmüş. Mübarek olsun. Bu Gönlünün onlarla meşgul olduğunu, onları sevdiğini evet, gösterir. Elbette ki seyrettiği kendi gönlünden seyretmiştir. Gönle aks ediyor, aynaya aks eder gibi aks etmiştir, o da görmüştür. Bu onun Resulullah Efendimiz'i, Ayşe annemizi sevdiğini, onlara olan sevgisini gösterir. Yakınlığını gösterir. Efendim bir izleyicimiz Selamun saygı saygıdeğer hocam Size en çaresiz anımda Ulaşmak nasipmiş Sizi bir yıldız izliyor, izliyorum iki defa Rüyamda gördüm size tabi olmak istiyorum Şu an sizi televizyondan izleyemiyorum hocam Çok kötü bir durumdayım Eşimle aramızda bir tartışma oldu Eşim bizi terk edeceğini söylüyor Hocam ben dahil evde kimse Namaz kılamıyoruz Kızım Kur'an kursunda iki yıl okudu o bilene namaz ne de Kur'an açmıyor hocam. Eşimin işleri kötü olmuş, bilmiyordum zarar etmiş. <gülüyor> yani bilmeden üstüne gittim. İşler daha da berbat oldu hocam. Bizlere bir yol gösterin. Allah'ın huzuruna, Allah'ın huzuruna yüzüm yok çıkmayı. Çünkü iyi zamanda kendimizi saldık zora, zora girince el açtık. Her zamanda bizi boş her zaman da bizi boş çevirmedi. Elhamdülillah. Aklım beynim durmuş. Ne yapmam <gülüyor> gerektiğini bilmiyorum. Önce Allah'tan sonra sizden yardım istiyorum. Sizden dua istiyorum. Ne yapmam gerektiğini söylerseniz çok memnun olurum. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve berekatullah demiş. Aleykümselam ve rahmetullah ve kardeşimiz ne yapması gerektiğini söylüyor böyle bir durumda. Evet, hayat bir imtihan. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah sizi varlıkla da yoklukla da dener. Hasarlıkla, musibetle, belayla, ticaretle dener sizi. İmtihana tabi tutar. Bir imtihana tabi tutulmuşuz. İmtihan, kazanma imkanı demektir. Yani kazanalım diye Allah bize imkan tanıdı demektir. Ne, hangi imkandır bu? Hadi kulun bak yanlış yapıyorsunuz. Hadi şimdi dön bakalım. Nimet benden, her şey benden dedi. Mülk benimdir dedi. Ben size ikram ettim ama böyle yapın demedim. Ne dedi kardeşimiz? Kendimizi bıraktık. Kendinizi bırakmayın, toparlanın dedi. Toparlanın ve bana dönün. Ebedi hayatınızın hesabını yapın dedi. Bak rahmet olmuş. Aynı şekilde mesela biri cezaevine girer, herkes üzülür. Yakınları, akrabaları, sevdikleri üzülür. O da üzülür tabi. Ama bir de bakıyoruz ki oy danışlarından dönmüş, cezaevinde başlamış ibadet yapmaya, namazı öğrenmiş, davja hiç namaz kılmamış. Namazı öğrenmiş, Kur'an'ı öğrenmiş. Rabbine dönmüş. Orada düşünme, tefekkür etme imkanı bulmuş çünkü. Şimdi bu onun için hayır mıydı, şer miydi? Hapishane cezavi hayırdı. Bak hayır olmuş. Sonuca bakmak lazım ki bize ne kazandırdı. O önemli. Onun için bazen biz bir şeyi şer görürüz, o hayırdır. Hayır görürüz, o şerdir. Nimet'i hayır gördük, şer oldu bize. Şimdi sıkıntıyı, musibeti şer olarak görüyoruz. Aslında hayır olmuştur. Bu durumda ne yapılması gerekir? Ailenin bir olması gerekir. Bir. Evet, kardeşimiz bize soruyor, yardım istiyor. Bir olması gerekir. Birbirlerine evet, sarılmaları gerekir. Birbirlerini desteklemeleri gerekir. Eşini desteklemesi gerekir. Yanındayım. Hiçbir şey istemiyorum. Aç da kalsam yanındayım. Deyip desteklemesi gerekir. Her ne olursa olsun biz seninleyiz. Allah nimeti verir dener, alır dener. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah dilediği kimse için Rızkı daraltır. Dilediğine rızkı genişletir. Dilediğine hesapsız verir. Dolayısıyla bazen daraltır, bazen genişletir. Genişletince hamd ediyor, şükrediyor, daraltınca sabrediyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Ama her ne olursa olsun ailenin bir olması gerekir. Beraber olması gerekir, bunu sorun yetmemesi gerekir. Nimet olarak aile olmamız yeterlidir. Evet, birbirimiz için, eşler birbirleri için nimettir, çocukları ayrı bir nimettir. Bu nimet yetmelidir. Eğer beraber Allah diyebiliyorsak en büyük nimete sahibiz demektir. Evet, Sorun sıkıntı yapmadan bir ve beraber olmak gerekir, eşini sonuna kadar desteklemesi gerekir. Görecek ki Allah'ın rahmeti iner. Bunun için önce onların birbirine rahmet etmesi gerekir ki oraya rahmet insin. Yoksa eleştirdi, çekiştirdi, nasıl böyle olur dedi, öteki yok, şöyle yaparım, böyle yaparım dediyse, evet, rahmet oraya inmez, oraya sadece şeytanlar gelir, birbirine düşürür. Evet, kardeşimiz de öyle yaparsa en kısa sürede inşallah bunu atlatırlar. Allah bir kapı açar. Evet. Efendim Samsun'dan Arif Alan selamı sizler olsun. Hocamıza çeşitli ekranlardan birbirlerinden farklı din bilgileri hususundaki söylemler oluyor. Biz onların doğruluğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Resmi görevlilerin Diyanet'in kontrol etmesi gerekmez mi demiş. Teşekkürler. Elbette ki Diyanet'in bunu kontrol etmesi gerekir. Bu Diyanet'in eksikliği. Eğer birileri yanlış söylüyorsa, apaçık yanlış söylüyorsa bu durumda Diyanet'in bunu söylemesi gerekir. Uyarması gerekir. ikaz etmesi gerekir. Her böyle önüne gelen dinde olmayan şeyleri bidatleri, hurafeleri getirip eğer insanlara bunu takdim edip satıyorsa sahte bir şeyi satmak eğer yasaksa bu durumda Allah'ın dinini bu şekilde satıyorsa uyarılması gerekir. Diyanetin bunu yapması gerekir. Ama bu iş diyanetindir demek yanlıştır. Her bir mümin dinini alırken, dinini öğrenirken onun kontrol etmesi gerekir. Seçmesi gerekir. Neyi kimi dinlerse dinlesin onun aklını sonuna kadar kullanıp iştihad etmesi gerekir. Bu doğrudur, bunu alayım. Bunun doğruluğunu kabul edemedim, bunu almayayım. Bu kenarda dursun demelidir. Onun için elinde mutlaka bir ölçünün olması gerekir. Bu ölçü Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Her mümin kitabını bilecek, okuyacak, öğrenecek. Yoksa kitapsız mümin, Müslüman olmaz. Evet. En az üç beş defa Me'arını dinlemesi gerekir, okuması gerekir. Okuyup anlamaya çalışması gerekir. Yetmez. Bir de bir iki tefsirden böyle birkaç kelime de olsa öğrenmeye, anlamaya çalışması gerekir ki onun kitabı olsun. Kitabı Kur'an olmuş olsun. Herhangi biri bir şey söylediğinde din hakkında, iman hakkında, İslam hakkında, ahiret hakkında, Allah hakkında Kur'an'ın ölçüsüne vurabilsin. Onun için ısrarla söylüyoruz, evet, dinimizi, imanımızı, İslam'ımızı, evet, hayatımızı Kur'an'ın ölçüsüne vurmamız gerekir. Bilmiyorsak o ölçüye nasıl vurabiliriz? Vuramayız. Kur'an'da okunan demektir. Okurmadıysa okunmamış. Kur'an olmamış yani. Her mümin Kur'an'ı okumak zorundadır. Arapça bilmeyebilir. Evet, Marından okuyacak, tefsirinden okuyup anlamaya çalışacak. Allah ona öğretir. O onun için bir ölçü olur. Şaşmaz bir ölçü olur. Evet. Resulullah Efendimiz'in ahlakı da Kur'an'dır. Kur'an'ı öğrenince Resulullah Efendimiz'i tanımış olur. Allah peygamberini anlatıyor. Vasıflarını anlatıyor. Diğer peygamberleri de anlattır. Allah'ın anlatmadığı bir şey yoktur. Bu bir kitap. Evet, Bu kitabı hepimizin okuyup anlaması gerekir. Buna beraber ben hepsini anladım demek doğru değil. Bu yanlıştı zaten. Ben Kur'an'ı anladım demek zaten yanlıştı. Anlamam gerektiği kadar anladım. Yaşamam gerektiği kadar anladım. İman etmem gerektiği kadar anladım. Evet diyebilir. Bu yetersizdir ama biraz anladım. Yani sonsuz bir deryadan içebildiğim kadar içtim diyebilir. Yoksa ben her şeyi biliyorum demek, Kur'an'ı komple biliyorum demek yanlış değil bu. Evet. Efendim, Nursa iki mesaj da okuyayım. Bu programdan sonra gelmiş efendim. Buyur. Efendim, Mersin'den Mehmet Arslan ve Cengiz Kurt doğmuş. Çok selamlar hocamızın ellerinden öpüyorum. Hocamızın duasını, hocamız duasını esir, esirgemesin bizlerden demiş. Bir de efendim, bir izleyicimiz de selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Sizi çok seviyoruz. Rabbim razı olsun sizlerden. Ne olur beni de dualarınızda unutmayın demiş efendim. Allah razı olsun. Hepimiz aslında duadayız. Herkes neyi hayır olarak görüyorsa duasını öyle yapar. Onun için dua ederken Allah dünyayı versin demiyoruz. Dünyalık ikram etsin demiyoruz. Önce iman ihsan etsin, ikram etsin. İmanı kazanmamızı ikram etsin. Bize kazanma gücü versin. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Eğer Allah, Resulü ve Allah yolunda cihad etmek sizin için her şeyden sevgili değilse, Ananızdan, babanızdan, evladınızdan, ticaretinizden, işinizden, evlerinizden, her şeyden sevgili değilse Allah'ın emrini bekleyin. Allah'ın, Allah'tan belanızı bekleyin demektir bu. Allah bize sevgisini, aşkını versin. Resulünün sevgisini versin. Allah yolunda cihad etmenin, Allah'ın rızasını azarmak için o çaba gayreti ihsan etsin o cihadın sevgisini versin bununla beraber Allah'tan bütün nimetleri de istiyoruz bir beşer olarak bütün nimetleri ihsan etsin Hz. Musa'nın söylediği gibi ayet-i kerimede Ya Rabbi senin indirdiğin, indireceğin her hayra muhtacız müminler her hayra muhtacız müminler olarak senin bizim için indireceğin her hayrına muhtacız her rahmetine muhtacız her güzelliğine, her ikramına bahtı Bize ikramını indir. Bizi bir ve beraber eyle, kardeş eyle, rızanı kazanmak için, dostluğunu, cemalini kazanmak için, çabasını, gayretini sarf eden kullarından eyle bizi Ya Rabbi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Aşkı, muhabbeti, isimlerinin tecellisi, zatının sıfatının tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne, gönlümüzde olsun, bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız sorular için özür dileriz. İnşallah bir sonraki programda devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.